Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve'l-hamdülillahi ve salatu vesselamun Resuluna ve Bismillahirrahmanirrahim. olan Allah içindir. Bil mü'minîn, müminler için. Vehhab olan Allah içindir. Sebiile sevâbi doğrunun yolunu müminler <gülüyor> için. müminlere doğru yolu hibe eden Allah'a hamdolsun. Ve salatu ve selam, salatu ve selam ala Muhammed'in nebisi Muhammed'in üzerine olsun elzaciri engelleyen alil iznabi günahlardan elhâsi ala talebi sevabi ve sevaba da sevabı elde etmeye de teşvik eden eden nebisine olsun ve alihi ve alin üzerine olsun ashabihi ve ashabın üzerine olsun hayril alihi ve hayril ashabi, el hayrili ailesine ve el hayrili ashabinin üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu yeni başlayacağımız kitap, e, bu maksud kitabı. E, bu kitapla ilgili de aynı bir yöndeki kitapta söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani genel itibariyle herkes bu kitabı bir kere okumuş, ders almış olduğu için gayemiz kitabın lafızlarını ve elfazını çözmek değil. Gayemiz hem bir tekrar olması bağımından hem de tam anlaşılmamış bazı mevzuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından bu kitabı okuyacağız. Zaten sarf ile ilgili mukaddimeyi birinci kitabımızın girişinde yaptık. Mebadül Ahşerat dediğimiz şeyi birinci kitapta anlattık. Kitaba başlarken bütün müelliflerin adeti olduğu gibi olması gereken de Resulullah yaptığı için Allah Azze ve Celle hamd Resulüne salatu vesselam getirerekten kitaba başlamış oldu. Dedi ki, Elhamdülillahi hamd Allah'a'dır, hamd Allah'a'dır. Hamdın manası neydi, kim söyleyecek bize? Hamdın manası neydi? Kalpten sevgi duyarak, karşıdakinde de tazim ederek ama güzelliklerini zikretmek. Zikretmek. Normalde hamd Arap lügatında mutlak olarak neye hamledilmiş? Ne olarak isimlendirilmiş? Mutlakü sana Yani övgü mutlak olaraktan övgü olarak isimlendirilmiş. Şer'i kitapların da birçoğunda genel itibariyle diyorlar ki hamd senadır. Fakat biz demiştik ki Şeyhul İslam'ı eden aktararaktan bu yanlış bir kullanım tarzı. Çünkü hamd Allah Azze ve Celle hamittir. Mesela onun isimlerinden bir tanesi el -Hamid'dir. Değil mi? Hamde layık olan, hamdi hak eden, hamd edilesi olan demektir. Sadece övgüyse bu bir şey ifade etmez. Yani Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı bir şeyin bu kadar basit olması mümkün değil. Her şey sıfatıyla bir şeyler onun yanında değerlenir veya değersizleşir. Allah'ın bütün sıfatlarını düşündüğümüz zaman sadece övgü çok basit kalıyor. Ama bu övgü kalpte ubudiyeti hissederek, beraberinde tezellül ve karşıdakini tazimle beraber olursa, yani içerisinde bile kulluk dediğimiz şey söz konusu olsa kulluk nedir? Ubudiyetin özü nedir? İki şeydir. Ubudiyetin özü nedir? Özünde ne var ubudiyetin? İki şey var. Bir korku var, bir de sevgi var. Korku ve sevgiyle beraber insan insanı Allah'a kuldur Bazı Allah'a karşı sorumluluklarını Allah'ı severek yerine getirir. Bazı Allah'a karşı sorumluluklarını Allah Celle'nin şanından, şerefinden, korktuğundan dolayı yerine getirir. Bu ikisine hizmet eden her şeyle beraber kalpte bu duygular oluşursa, bu çıktığı zaman bunun adı kulluktur. Yani mesela örnek veriyorum, şimdi bir tane sofi şeyhinin yanında duruşuyla, niye müşrik? Adam durdu diye bir yerde müşrik olur mu? Mesela bir şekilde adam ellerini önünde bağlıyor, boynu önünde bekliyor. Bu beklediğinden dolayı değil, biz ona o şeyhin kuludur dediğimizde o bekleyişinden dolayı ona o şeyhin kuludur demiyoruz. Veya adamın bir tanesi, kabrin gerçi etrafında tavaf ibadettir. Tavaf eden herkese müşrik olur da, Allah'tan başkasına ibaret eder. Ama kabrin etrafında yaptıkları birtakım fiillerle beraber kişi dinden çıkabilir diyoruz. Mesela orada fiilin kendi değildir. Kalpte oluşan manalar ve o manaların eseri olarak o fiilin çıkmasıdır. Bu kulluktur ve kulluk da ancak Allah'a yapılır. Yani kim karşısındakine aşırı sevgi duyarak, mutlak zatından dolayı severek, mutlak zatından dolayı ondan korkarak en basit bir şey bile takdim etse zatından dolayı sevilecek ve zatından dolayı korkulacak tek varlık alemlerine Rabbi olan Allah olduğundan ötürü o kişi dinden çıkmış olur. Değil mi? Sevgiyle insan dinden çıkmaz. Ama zatından dolayı severse kişi o zaman şeyden çıkar. E, dinden de çıkmış olur. Hamd de böyledir. Kalpte sevgiyle, tazimle, Allah Azze ve Celle yücelterek, onun güzelliklerini saymak, onu övmek. Bu hamdden kastımız budur. Hamd ile şükür arasındaki farkı kim söyleyecek? Yani şükür, kişinin Allah'ın yani kendisine vermiş olduğu bilimetten dolayı Allah'a şükür etmesidir, teşekkür etmesidir. Hamd ise Allah'a her halinde ee, Onun razı edici <gülüyor> şekilde yaşamasıdır. Tamam. Başka fark, <gülüyor> bu bir tanesi. Anlaşıldı aradaki fark değil mi? ham daha genel, şükür ise daha hususi. Çünkü hamd hiçbir şey olmasa bile, yani bir şey olmasa diye bir şey yok. Bir şey var belki sen nankörlüğünden dolayı görmüyorsundur. Yoksa Allah Azze ve Celle'den sürekli bize nimet var. Allah Azze ve Celle'yi övmektir kullukla beraber. Şükür ise mesela şu suya Allah'ım sana teşekkür ederim. Allah'ım sana şükürler olsun dediğimde sudan ötürü Allah azze ve celle teşekkür etmiş oluyorum bir nimete mukabil. Bu bir fark başka. Başka şükür eşit olanın eşit olanı ve yüksekte olanın alçakta olanı yaptığı bir şeydir. Tamam. Ama hamdesi alçakta olanın yüksekte olanı yaptığı övgüdür. Hamd ile şükür arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Değil mi? Şükür herkese yapılır. Yani insan patronuna da yapar, arkadaşına da yapar, kocasına da yapar, Rabbine de yapar. Onun için peygamber ne diyordu? Men lem la yashkurullah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah Azze ve Celle'ye de teşekkür etmemiştir ee, diye. Yani bir insan eğer insanlar kendisine iyilik yaptığında teşekkür etmesini bilmiyorsa demek Allah'a da teşekkür etmemiş. Bak ona da şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz, Allah'a da teşekkür ediyoruz. Doğru mu? Şükür. Hamd ise öyle değildir. Hamd kullukla beraber yapıldığı için kişinin kendinden altta olandan üstte olana, alemlerin Rabbi olana yönelik yapılan bir duygudur. Elhamdülillahi dediğimizde hamd alemlere Rabbi olan Allah içindir. Kur'an'da bu kalıpta kullanıldığı için kitaplarda da bu kalıpta kullanılıyor. Peygamber de böyle kullanıyor. İnnel hamde lillahi. Yani Allah'ın başına bir tane lam harfi cel'i getirmiş. Bu lam ne ifade ediyor? Üç manada. Tamam. Birisi işte, e, taksis. E, ondan sonra sahip bir de istihkak. Yani bir tanesi, birincisi sahiplik. Sahiplik. Birincisi iktisas. Bir şeyin bir şeye khas olmasını ifade etmek için ona aittir, sadece ona özendir diyebilmemiz için, bunun için getiriyoruz. İkinci lam, temellük. Bir şeyin bir şeye sahip olduğunu, onun sahibi olduğunu göstermek için. Üçüncüsü istikak. Bir şeyin bir şey hak ettiğini göstermek için. Buradaki lama, her mana üç manadan hangisini versem sahip olur? Üç. Üçü de sahip olur. Allah hem hamde tek layık olandır. Doğru mu? Hem hamde Allah ze ve Celle hak edendir istihkak, hem Allah Azze Celle hamdin sahibidir, hem de Allah ze Celle hamdin hamd, hamd Allah'a kastır. Dolayısıyla kulluk anlamında ele alırsak hem de hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a kastır. El Wahhabi Wahhab Allah Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Wahhab Allah ze Celle'nin isimlerinin manası ne? Lugattaki orijinal manası, lugattaki orijinal manası hibeden geliyor. Hibe etmek diyoruz ya hibe etmek. Buradan geliyor. Wahebe yehibu hibeten. Biraz önce derste bina dersinde ne görmüştük? Yani misal olan fiil aynul felik kesra geldiği zaman vav düşer şey dedim ki wahebe hibeten. Aslı hibe etmek, vermek demek. Peki hibe vermek var, vermek var. Yani bir iata var. Bir hibe var. Bir sürü vermek fiili var. Bu vermeklerin birbirinden farkı ne? vermeklerin birbirinden farkı şu. Hi, ata verdiğin zaman bu mutlak vermek. Hibe ise karşılıksız vermek. Yani karşıdakinden hiçbir şey beklemediğin halde karşıdakine bir şeyler vermek. Hibe bu. Vahhab dediğimizde şer'i manası. Allah Azze ve Celle'ye atlak ne demek Vahhab? Çok çok hibe eden. Çok çok hibe eden. Neyi kapsar peki bu? Çok çok hibe eden. İsmi balagalı ismi fail. Değil mi? Vahhab kalıbı faal kalıbında. Çokça veren demek. Neyi kapsar bu? Her şeyi kapsar. Bize ait olan maddi ve manevi ne varsa Allahu Zevelenin vahhab sıfatının bir tecellisidir. Mesela Allahu Zevele ayet-i kerimede ne diyoruz Allahu Zevele? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de idhetaytana ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz kalplerimizi hidayet ettikten sonra tekrardan eğritme ediyoruz. Hangi ismiyle Allah'a yalvarıyoruz? Vahhab ismiyle yalvarıyoruz. إِنَّكَ أَنْتَوْ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ rahme Kendi katından bize bir şey hibet, rahmet hibet. إِنَّكَ أَنْتَوْ وَهَبْ Muhakkak kiysen sen, Tehkil ediyoruz tekrardan, sen Vahhab olansın. Rabbimiz diyoruz. Bu manevi bir rızık. Yani insanın kalbinin eğrilmemesi, insanın hidayet üzerinde sabit kalması, bu Allah Azze ve Celle'nin Vahhab sıfatının insan üzerindeki bir tecellisi. Şeye örnek verelim. Bu ma'nevi idi, maddi olana örnek verilen bir tane. يَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُوا اِنَاسًا وَيَهِبِ وَيَهِبُ لِمَنْ Allah dilediğine erkek çocuk verir, dilediğine ise kız çocuk verir. Bak Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna evlat vermesi, Allah Azze ve Celle'nin vehâb sıfatının insan üzerindeki bir tecellisidir. Hem maddi hem ma'nevi fark etmez. Şu an üzer üzerimizde bulunan Allah'ın ne kadar nimeti varsa, bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin vahap Sıfatındandır ve Allah bize dua etmeyi yönetiyor bu ismiyle. Nasıl dua ettiriyor bize? Allah'tan manevi bir şey istediğimizde de Allah'tan maddi bir şey istediğimizde de Allah'tan vahhab sıfatıyla istiyoruz. Değil, değil mi? İnneke ente diyoruz. Burada da yazar niye bunu kullandı? Çünkü dedi ki Allah odur ki hamtu Allah'adır ki El-Vahhabi O Allah vahhabdır. Kime? Dil-mü'minine Mü'minler için burada, Sebil-e sevap sebil burada ne? Sebile burada mefhul. Neyin mefhulu peki? Vahhabın mefhulu. Çünkü Vahhab neyin amelini yapıyor? Fiilin amelini yapıyor yani burada. Fiilin amelini yaptığı için daha derste ne görmüştük Katr-ı Nedada? Demiştik ki eğer ismi fail geldiği zaman lafız olarak isimdir ama mana itibarıyla fiilin amelini yapar, kendisine ne ister? Kendisine fail da alın, de alabilir. Vahhab burada nedir? Vahhab burada Allah'ın müminlere vermiş olduğu Sebile sevabi. Ve ssalatu ve selamü ala nebiyhi Muhammedin azzajil anil iznabi alhatthi ala talabis sawabi ve ala alihi ve sahbihi ve khayril ali ve khayril ashabi ve selam salat ve selam arasındaki farkı kim söyleyecek <gülüyor> Salatın manasını düşünüyordum Allah'a söyle. Tamam. Salatın manasını söyle. Salat yani çoğu alime göre rahmet olarak söylemiştir. Tamam. Ama normalde bunun doğru olmadığını söylemiştik. Yani çünkü ayette Allah azze ve celle onlara e, salavat ve rahmet vardır. E, aynı kelimenin aynı şey farklı şekillerde kullanılması olması demiştik. Tamam. E, normalde salatın dua olduğunu. Salat lügatta dua demektir. Tane tane gidelim değil mi? Karıştır kar şey yapınca karıştırınca hepsi birbirine karışıyor. Salat de lafzanadır dua manasına gelir. Tamam? Şer'i şer manasına gelince dedi ki farklı farklı görüşler var. Bunlardan en yaygın olanı hangisi? Rahmet manasına gelmesi. Demişler ki Es-salatu eşittir er-rahmetu. Yani es-salatu ala Resulullah dediğimize dediğimizde Resulullah'a ve sahabe rahmet olsun demiş oluyoruz. Dedi ki e, muhakkik olan alimler bunu eleştirmişler. Niye demişler? Çünkü Allah azze ve Celle diyor ki ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Bunların üzerinden Rab'lerinden salavat ve Rabblerinden rahmet vardır. Şayet salat ile rahmet aynı şey olmuş olsa aynı kelime bir cümlede iki defa tekrar etmiş olacak. Bu da belagata aykırıdır. E demişler, demek ki salat ile rahmet arasında ilişki olsa bile aynı şeyler değildir anlamına gelir. Peki nedir demiştik salat? Demiştik salat şeye göre değişir. Onu yapana göre manası değişir. Bu da kimin görüşüydü? İmam Bukhari'nin Ebul Ali'den rivayet ettiği görüştü. Değil mi? Salat Allah Azze ve Celle'den, peygamberine olduğu zaman, Allah'tan olduğu zaman neydi manası? Övgü. Bizden olduğu zaman? övgü talep. talep etmek. Yani Allah övüyor, ona rahmet ediyor, onu övüyor, onun şanını yüceltiyor. Bu Allah'tan olan salat. Bizim peygambera salat okumamız ise Allah Azze ve Celle'den bu fiili onun için yapmasını Allah Azze ve Celle'den talep etmek. Tabiri caizse bizden dua. E i̇çeriğini dua talep etmek, Allah Azze ve Celle'den ise o içeriği yerine getirmek. Meleklerinki de Allah Azze ve Celle'den o içeriği yerine getirmektir dedik. Salatla alakalı. Selam neydi? Esenlik. Esenlik. Selam. Bildiğimiz lügattan nasıl esenlik manasına geliyorsa esenlik. Peki niye biz bu ikisini Allah Resulü'ne söylüyoruz? Kim söyleyecek? Yani niye mesela Allahümme salli ala Muhammedin diyoruz? Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin diyoruz? Allah Azze ve Celle'ye Nerede? Allahummelin peygamberlere salat getiriyorlar eminiz de <gülüyor> salat değil mi inna ve malaikatehu yusalluna alannabi ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu taslima dediği şan Allah'a ve وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى nabihi Muhammedin azzacir عَنِ الْإِذْنَابِ Ez-Zaciri, Ez-Zacirin burada i'rabı ne? Ez-Zacirin i'rabı. Sıfat. Neyin sıfatı? Muhammed'inin sıfatı değil mi? Ez-Zaciri zecreden, yasaklayan, nehyeden, anlizna bi günahlardan. El-hâti alâ'tâlibi alâ talab'is-sâbi ve's-sâbi talep etmeye de insanları teşvik eden. Bunu neye de alarak söylüyor müellif? Yani peygamberimizin bu vasfını bir arada toplayabileceğimiz ayet, var mı? لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما Bu ayet peygamber aleyhissalatu vesselam'ın iki vasfını birden cem eden ayetlerden. Laqad ja'akum rasulun enfusikum Size sizden olan bir Rasul geldi. Ne demek sizden olan bir Rasul geldi min enfusikum? Min enfusikum dediğimiz zaman iki tane manada verebiliriz bu ayet kelimesi. Min enfusikum yani size sizden olan, sizin cinsinizden olan, insan olan e geldi bir peygamber veya min enfusikum deriz burada hitap sahabeyedir. Hitap sahabeye olursa sizin aranızdan yani Arapların içinden biri geldi. Hangisi daha evla peki mana itibarıyla? Birinci mana daha evla. Çünkü birincisinde bütün insanlığa minnet var. Allah Azze ve Celle bütün insanlığa nimetini hatırlatıyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min أَنْفُسِكُمْ e Demiş oluyor. İkincisinde ise sadece sahabeye minnet var. Sizin içinizden Arap olan sizin gibi bir Peygamber geldi diye. Haris laqadja akum Rasulum in anfusikum, azizun alehi ma zor gelen şey ona da ağırdır. Harisun <gülüyor> aleikum için hısıdır Yani bir taraftan bize zor gelenler Peygamber Aleyhisselam'a da zor. Ondan dolayı bize dünyada ve ahirette zor olabilecek her şeyi bizden kaldırmış. Günahlarla aramıza perde koymuş, bizi günahlardan uzaklaştırmış, günahları bize net bir şekilde anlatmış mücrimleri bize net bir şekilde anlatmış. Bu bu kapsamda. Yani bizzat kendisi olmasa bile bu kapsamda. Harisun <gülüyor> aleykum sizin üzerinden hırsıdır." ediyor diyor. Hırsı ne yapmış peygamber? Bize cenneti göstermiş, cennetin yolunu göstermiş, sevabı göstermiş, nasıl Allah'a yakınlaşacağımızı göstermiş. İki sıfatını bir arada bizim için zikretmiş. "Bil mukminina raufur rahim." Müminler için hem rauf, hem de rahimdir. Bir de hadis var bu konuda. O da Selman'ın hadisi var. Vallahi peygamber vefat ettiğinde ediyordu değil mi? Bizi Allah'a yaklaştıracak, cennete yaklaştıracak hiçbir amel terk etmedi ki mutlaka onu bize beyan etti. Bizi cehennemden uzaklaştıracak hiçbir amel kalmadı ki mutlaka bizi ondan nehyetti diye. Bu peygamberimizin sıfatı hayrı gösteren, hayra öncülük eden, haramlardan da insanları alıkoyan. Tamam? Ve alihi ve ashabihi hayrül ali ve hayrül ashabi. Aline, ashabına ve en hayırlı e, al, en hayırlı ashab olan ailesine ve ashabının üzerine olsun demiş. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ الْآلِ وَخَيْرِ الْأَصْحَابِ Daha önce şeyde al meselesini anlatmış mıydık? Alden kast edilen şey nedir? قَدْ دُنَّهَا'da anlatmış mıydım? Sonra mı anlatacağım demiştim. Sana tek anlatım, onu başkasına anlatmadım. Senden başkasına anlattın mı onun alim meselesini? Yani ağabeyle e, cezaevinde ders yaparken beraber zemzemî metninden orada geçmişti orada e, tafsilatlı bir şekilde en tafsilatlı halini orada anlatmıştır değil mi? Dört tane görüş görüşlerin delillerini orada anlatmıştır Anlatalım mı başka bir yere merteleyelim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alimden kast edilen şey nedir? Şia ile ehli sünnet arasındaki fark nedir? Diye anlatalım mı yoksa başka bir yere merteleyelim. Nasıl? Açık abi şey. tam. Ve ba'du fe innal arabiyyata wasiletun ila al olan devam edelim. Bundan sonra muhakkak ki Arapça vesiletun vesileded ila al-ulumi şer'i olan ilimlere vesiledir. Ve ahadu arkaniha at ve unu rukunlarından bir tanesi de saf ilmidir. nehu niye bunu böyle söyledi? Bihi onun ile yani saf ilmi ile يَسِيرُ الْقَلِيلُ Az olan olur. Minel efali Fiillerden az olan olur. Kethiran, çok olur. وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُوا وَالْمُرْشِدُ Muaffık olan, yani insanı başarıya götüren وَالْمُرْشِدُ yol gösteren Allah Azze ve Celle'dir. Biz zaten bir önceki kitabın başında Arapçayı anlatırken demiştik ki Arapçayı öğrenmenin hükmü nedir? Hükmü, iki tane hükmü var. Zata göre değişen. Umumen Arapçayı öğrenmek farzı Kifayet bir grup öğrense diğerlerine yeter. Ama dinde fakih olacak olan, içtihad edecek olanlara gelince, bunların Arapça öğrenmesi onlar üzerine farzdır. Bunlarda ise işte nahi üdersi sarttır, belagandır ilahi. O yüzden, filer <gülüyor> ki kısmıdır. Asliyiyim, asli, ödü ziyaretin ve ziyadili olanlar. Ve asliyiyim, asli olanlar sülasiyim, rubaeyiyim, sülasil ve rubaayidir. الثلاثي الثلاثي مكان المادي على ثلاثه احرف ماضي سي üç harf üzerine olanıdır. و صفته ادوابن bu da altı babtır. El birincisi faale yefulu bi fethil ayni ayrul fele fethasıle fil madi madi de odan fil olması ile. Esani faale yefilu bi fil madi to kesreli hafifil gabiri mudari daimetliğin kesreli maddede de fethalı olmasıyla üçüncüsü faaleyef alu bi fethiha fiihima ay hem mazide hem de mudaride fethalı olmasıyla erabi'u dördüncüsü saile yefalu bi kesriha fil madi madide ay bu fethahi fil gabiri elbette bidamıha fihima ikisinde de ayur fiilin dammeli olmasıdır. Esâlesu fâile yef'ilu bi kesriha fi'l-mâdî ve râbili aynu hem mâdide hem de mudâride kesirli olması Onlarınkine muhtasen bil bâb-ı hâdisi 3. babı has olan lâ yekûnu olmuyor illâ on aynuhu onun ayru fiili veya fi harfun Anlat, boğaz bir tanesi olması gerekiyor. İle ancak ebe yebe ebe yeb'a istisna ve o şazdır. Bu harflerin harfi boğaz harfleri 6 tanedir. El ve el ve ve ve ve Şimdi e, fiilleri burada e, yeni bir tasnife tuttu. Dedi ki fiiller iki kısımdır. El efalu ala darbeyni asli olanlar. Bir de ve ziyadetin, üzerinde ziyade olanlar dedi. Yani o zaman bütün fiilleri bu şekilde taslif edebiliriz. Asli olan fiiller, iki kısım sülasi mücred, bir de rubai mücred, bir de zu ziyade, ziyade olanlar, sülasi mezit ve yahu tarubai mezit demiş olduğumuz fiiller. Şimdi bunda altı tane babı daha kısa saydı, yani şeydeki gibi bütün tafsilatına girmedi, binadaki gibi daha kısa saydı. Biz altı tane babı nasıl bileceğiz? Şöyle bileceğiz, diyeceğiz ki, fa'ula يفعل فاستغفر فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فاعله يفعل فاعلو يفعل فاعله يفعل değil mi Altı tane karşılıkları ne bunların nasara yasuru daraba yedribu fatah yaftahu alima ya'lamu hasuna tane bak Bunların tavsiyatını zaten şeyde gördük. Bunların tavsiyatını binada gördük. Burada kısa verdi. Sadece burada bizim binada anlattığımız bir meseleye değindi. Dedi ki, makan muhtassan bilba bir 3 Üçüncü baba, kas olanlara gelince, la yakunu illa aynu, aulamu harf min hurufi halki. Yani e, fetha iftahu babından hem Mazide aynu fiil fethali, hem muzaride aynu fiil olursa bir fiilin mutlaka dedi onun. Aynül feyli veya da Lâmül feyli, boğaz harflerinden bir tanesi olması lazım. Bir istisnası var, İlla أَبَى يَعْبَى Eba ya'ba bunun istisnasıdır. E dedi. Niye? Çünkü demiştik aslı bunun ebeye ye ebeye ye'beyu. فَتَحَ يَفْتَحُوا kalıbında gelmiş. Ama ne Aynül feylinde ne de Lâmül feylinde, boğaz harflerinden bir tanesi mevcut değil. Böyle olunca da dedi ki bu nedir? Bu şazdır. Yani var olan bilinen kuralın dışında olan şaz bir kullanımdır. Devam edelim. الرباعي الرباعيس ما كان ماضيها على اربعه احرف ماضي سي اربع حرف üzeri olandır vav ve babu fe'ile ve da fe'lı mabudur vav babu o tek bir babdır hmm fakat yekunu sitte edebabın altı bab oluyor yuqalu leha onlar için belirlenir el mulhaqu bir babu babıdır ve sa'ale babı da vefa'ale babu nahwu baytara vefa'ale babu nahwu asyara vefa'ala babu nahwu silqa vefa'alana babu nahwu nah celbana amma mezilu fihi undam mezid olan gelince fealani olan iki kısımdır mezidun alethulasiyi sulasin üzeriniz mezit olanlar ve mezidun alethurubaiyi rubaiyye mezit olanlar femezidus thulasiyi sulasinin Erba'ata aşara 14 on dört o fenâsatü envâin üç kısımdır. Rüba'iyyün, rüba'iyy ve humâsiyyün, humâsiyy ve südâsiyy ve südâsiyy. El-rüba'iyyün, ala fenâsatü envâbin üç bâbtır. Eşf'ale ve fa'ale biteş'ilil ayni şeddesiyle ve fa'ale al-humâsiyy humâsî, hamsatü envâbin beş bâbtır ve if a'la bi tashdidillami ilhamul filnin şeddesiyle ve tefa'la bi tashdidil ayni ayul filnin şeddesiyle ve tefa'la ve tefa'la'dir. Ve s'dasi yod, s'dasi sitte tu edvabil altı babdır. İstefa'la ve if a'la ve if a'la bi tashdidil va'l şeddesiyle ve if a'la ve if ve ifa ala teştidi ilâmi damul filin şadesiyle. Vamazidur öbâgî öbâgî nizdi. 30 abubî üç bahtır ifa ala la ve ifa ala la teştidi ilâmi damul filin şadesiyle. Alakhirati son O tefa Tamam. buraya kadar metni anlamayan kimse var mı? Buraya kadar metni anlamıyor. Buyur Binada olduğu. bir Tamam Tamam. Şimdi bunlar e, biz daha önce de bunu söyledik. Dedi ki bunlar hepsi istikra, Değil mi? Hani bunlar kesinlik ifade eden ibareler değil. Yani 35'i söylerken de bunu söyledik. <gülüyor> Bu kime göre? Bu buna göre. Başka bir kitap gelecek daha farklı bir taksimat e, göreceğiz. Yeter ki özünü anlayalım. E, Kâfi. Yoksa bu görüş. Yani onun görüşüne göre öyle, bunun görüşüne göre böyle. Bir yerde bir e, if, rakam ifade edildiği zaman şu soruyu sormamız lazım. Yani ya şerh o e, da işte hoca varsa hocaya, haşyeye bakmamız lazım. Bu e, ifade ettiği rakam bu kesin midir? Yani bütün fennin arasında icma edilmiş olan bir şey midir? E, yoksa bu istikramıdır? Yani müellifin kendi istikrası, kendi tetebbû, kendi araştırması her neyse onun neticesinde ulaşmış olduğu bir şey midir? Buysa onu o şekil yani şunu bileceğiz hani o şekil görürsek başka bir kitabı anlamayabiliriz kafamız karışa Bilir diyeceğiz ki bu yazarın kendi onun için binada özelliği de söyledim yani bu yazarın kendi istihlası sonucunda ulaşmış olduğu bir neticedir. Tamam. Şimdi Peki burada neyi fazlasaydı bakalım bir Neyi fazla saymış bizim burada? Bizim orada saymadığımız? فعلا فعلا فعلا. Bu tamam. فعلا ifتعلا ifعلا teفعلا teفعلا. Bu da tamam. استفعلا افعوعلا افعووهلا افعاللا افعاللا افعاللا Burada neyi saymış? افعاللا افعاللا Ne Neye mülhaq saymış? binada mülhak olduğunu iddia ettiklerimizi burada şey olarak saymış, sülasi mezit olaraktan saymış. Demek ki bakış açıları değişebiliyormuş. Tamam? Demek ki bakış açıları değişebiliyormuş. Şimdi duralım. Şimdi kitaplarımızı kapatalım hepimiz. Burada duralım. Şimdi sağ baştan başlayalım. Hıh. Şimdi ilk başta dedi ki Ruba'i dört harfidir dedi. Buradan mülhakını falan tafsilatına girmedi. Sadece bazılarına mülhak da denir dedi. Şimdi biz bu fiiller çekeceğiz tek tek. Tamam. Şimdi birinci olaraktan Dahreca'yı vermesi gerekiyordu. Dahreca'yı vermedi. Şeyi verdi onun yerine. فَوْعَلَى dedi, حَوْقَلَى dedi, وَالْحَصِمْ Dahreca'yı kim çekecek bize? Ruba'i müceler, Dahreca'nın mazisini. Önce Dahreca'yı bab olarak kim çekecek? Sonra Dahreca'nın mazisini kim çekecek? Tamam. Daha tamam. Tamam. Şimdi ee, şeyin peki bize burada başka ne var şey olaraktan? Beytara var. Kim bize beytara aynı şekilde çekecek? Beytara. <gülüyor> kim bize peki eee cel çekecek cel bebe duş şey eşleşti. Buyurun. Gelme güzel bu, gelme katil gel baban. Fakatum gel, fakatum gel bunu, zayıf kim gel bunu. Lm güzel bir, lm güzel bir, lm güzel bir, lm güzel bir, lm güzel bir. Tam. Sen de kaldın, değil mi oğlum? Tam. Sen de bize lem güzel bir çeki. Lem güzel bir, lm güzel bir, lm Lem lem bir, lem var, lem bir, daha baştan alalım, Tane tane. lem lem güzel lem lem lem var, lem lem lem var, lem lem lem var, lem lem lem Tamam, çok iyi. Peki kim bize şey çekecek? Selqa'yı çekecek? Selqa. Selqa. Selqa yu selqi selqaten, fa hu muselqin, wa zaki muselqian, muselqa. Wa zaki muselqa? Muselqan ne youta? Lam muselqi, lam ma muselqi, ma musel, ma muselqiu, ma la Lüsal ki, lüsal, <gülüyor> la yusalqī, lan yusalqī, lan yusalqī. Tamam. Līsalqī, liyusalqī, liyusalqī. <gülüyor> Bu kadar. Yīsi <gülüyor> <Yisi> yok. Tamam. Liyusalqī, la yusalqī, salqī la salqī. Tamam. Çok güzel. Peki <gülüyor> bakalım burada. Burada. Şurası isim ezid var burada. Ve alab babını kim de anlatacak? Fe'ale babını. ikinci babı faale boğum. binada ki. faale. hmm. faale. yep. faale. faale. hmm. faale vücut faale. der. Alm filla alim fil al filin arasına alm filin cinsinden bir fark eklenmiştir. Tabi tamam. o faale olmuştur. Normalde bunun manası bu ziyaden yapılmasıyla değişmiş oldu. Birinci manası tadiyet içindir. Allame örneklemişti. İşte i̇kincisi tekfir için Allah katilabu var bunu <gülüyor> Üçüncü manası cihat manasında kullanmıştı. Varla <gülüyor> kazaydı. Şerra kazaydı manası. Dördüncü manası edilme nisbet manasında kullanmıştı. Tekfirin buradan geldeni söylemiştik. Beşincisi ede. Encerratu bayra, ve neydi hocam? Şeyi emana. Tecrid? Tecrid söylüyorum. Allah'ın manasına Başka? Peki babın en çok kullanıldığı iki mana hangisi? Tadiyet ve teksir. Tadiyet ve teksir. Değil mi? Peki faale'yi kim bize anlatacak? Faale. <gülüyor> faale. Faale. Eee... Birinci olarak için geliyor. Örnek olarak قَتَلَ زَيْدُمْ قَاتَلَ, زيدي, قاتل زيدي Tamam. E, olarak yani tek kişi için gelir yani Tamam. Üçüncü e, olarak normal ücret şey olarak gelir ''Aqabtu'l-lis'te'' ''Hepsiz'e de cezadan'' dedi. Tamam. Dördüncü olarak ''Ef-alem arasında'' gelir. ''A'faike Allah'u, ey'' ''A'ataike Allah'u afiyeten'' Tamam. E, altıncı olarak e ''F'alem arasında'' gelir. Örnek olarak ''Selâf-ı Yani sefere. Tekstil manasında gelir. daha mâle. Da'aftul mâle. çoğalttım. Şimdi fa'ale için ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki bunun aslı fa'ale. Değil mi? Fa'l ile lal arasında bir tane elif koyduk. Sonra bu söylediklerimizi söyleyeceğiz. Niye koyduk bu elifi? Ta ki bir arkadaşımızın zikretmiş olduğu manaları bu fiilden elde edebilmek için fa'l fi'l, lal arasında bir tane elif koyduk diyeceğiz. Değil mi? İnfale babını kim bize anlatacak? İnfale. İnfale babını kim bize anlatacak? İnfale. Başka ders sahatlılan yok mu içine dedi? Üç kişi mi katlıyorum bu dersi? İnfale babı bu. İnfale ya İnfale şeklinde gelir. E, Madesinde beş harf üzeridir normalde. Elif ve Nuno başına gelmesiyle beraber ifade etmiş olduğu ana da. E, mutavaattır. Asli manasının mutavaat olduğunu söylemiştik. E, mutavaatın manası da e, müteahiddi fiilin e, e, taluk etmesiyle beraber eserin asıl olmasıdır demiştik mutavaatın tamam. manasını. Örnek olaraktan da kesar e, tuz züccaci e, fenkesara, e, fenkesara diye örnek vermiştik. O zalike züccacu kısmı fazla olmuş. Dikkat etmesek de olur. Ben keserim ya. Tamam. İftale babını kim anlatacak bize? İftale. İstefale istefale. İftale. İf i̇ftale. İftale, iftale, iftale. Eee. Müasafalidir. Tamam. Başına hemse daha olmuştur. Bu itibarıyla aynı lafzıyla aynı anlamıyla eee eee var Tamam. Eee bu lafın dinası aynı e, kelimenin anlamına eee mutabatışun gelir. Yani e, normal. E, Kitapta bize verdiğin mana neydi? Mutavat manasıydı, değil mi? Örnek olarak neyi vermiştik? İşte ma, işte <gülüyor> cemaat cemaat ol ibile, işte Başka ne manalara geliyordu? İfta ale da işte ma başka ne tür manalara geliyor? Hatman min varlık. Hatman min min Min Elini bulmak manasını, istekleri için. manasına örnek kalıp olarak da. O istefal edildi mi? <gülüyor> İf'alle'yi kim anlatacak bize? ifalle İf'alle babını. Genel, bu nazim mübalansı için gelir. Ee, Hangi seviye? Ee, yani orta mı? Tam en üst seviye mi? Bu? Orta değil mi? Ee, hamura kırmızı oldu demek. Yani bir şeyin bir yerinde e, genel olarak bu kırmızılık ölümüne hamura diyebiliriz. Ee, Namura ise yani çok çok kırmızı oldu. Ee, çok kırmızı oldu ama aslında bu ee, bu lazım ee, yani lazım bazı renkler veya ayıtlar içinde gelecek. Örnek olarak Avan e, Razegin adamın bir zeytin bir görsel oldu, manasına kullandı. Yazar burada kıyla diyerek yani temiz seyarsına kullandı, bu görüşün zayıf olduğunu öğretmek için. Ama bu görüşün asıl ifade etmiş olduğu mana renkler ve ayıtlar içinde. Tamam. Peki bunun en üstünü yani lazimi fiilin mübağalasındaki evet. en tepe noktayı ifade eden fiil hangisi? Bağ hangisi? Celalettin. İknar. Mağb. Anlat. E, bu da. Siyası ney? Bunun elimizde kalıp olarak siyası. İfâl. İfâl. Muzalmasisi. İfâl. Muzalisi. İfâl. İfâl. Ee, bu da başına bir tane kizemin ziyadesi, ee, ayın alfiliyle harfin arasına bir tane e, e, elfin e, ziyadesi, şey ziyadesi ve lamel fil lamel filinden sonrasına da bir tane e, aynı cinsten harfin ziyadesiyle e, altı harf zeynolandır. E, bu da nubalığayı e, ifade eder, lakin e, en üst seviyeyi e, ifade eder. Lazımı fiilin mübalağatının en üst seviyesini ifade eder, evet. Hı. Örneğin hamuraklarımız oldu, narra e, biraz daha mübalağa e, ifade eder. Lakin ehmerra, e, zeydun dediğimiz zaman, e, zeyddeki e, kırmızıların daha çok e, üst seviyede olduğunu ifade etmek için vabuk kullanılacak. Tamam. Sorun var mı? Hocam şimdi faaliyet fiili var ya, o altı babın, sülalisi, mücered babın hepsine o babtan örnek verdik. Peki faaliyetin kendisine, yani mesela nasar bir birinci babtan geliyor, faaliyetin kendisine geldiği bir bab var mı? Yefalu, fethiha yeftiha, üçüncü babtan geliyor. Delilimiz ne peki, bu böyle geldiğine dair? Neyi delil alarak bunu söyler? Aynı fiili, ve adola'nın fiili. Bak onu şöyle anlatmıştır, izah etmişti eklemişti ki bir fiilin aynı fiiliyle lambu fiilinin boas harflerinden olması onun illaki 3 üçüncü bap'tan geleceğin anlamına gelmez. Üçüncü bap'tan gelmişse şair bir fiilin öyle olması lazım. Ebaya başaz diye çünkü Arap şiirinde ve Kur'an-ı Kerim'de yefalun diye geçiyor, yefalun, gibi geçiyor. Tamam? Üçüncü bap'tan geliyor. Kendi aslı üçüncü bap. Başka. Bu faale faale demek. Faale. İşte bu da mücehrede, sınav arasına geldiğini söylemişti. Bir de bunun işte bir müşareke için geleceğini söylemişti. İşte o da... Min akattun ve akibu bin islimene İşte bu da müşareke için demiştik de, Tamam. Tam Burayı tamamlamadın mı Tamamlamadın değil. Yani ben de seni anlamadım. Müşarekeyi ifade ediyor. normal mücadret manası da dersek, burada şey olmuyor. Burada ama karşılıklı. Yani biri size ceza verdiği zaman, hakkınıza geçtiği zaman, siz de onu aynı şekilde cezalandırın ee, diye. Burada bir şeylik var ama şimdi mesela hırsız olduğu zaman karşımızdaki adam, türlüse hırsızı cezalandırdın. Yani burada müşareket yok, hırsızın beni cezalandırdığını, veya karşılıklı birbirimizi cezalandırdığımızı anlatmak istemiyorum. Sadece ben hırsızı cezalandırdım. Her diyeceksin niye o zaman bu kalıp kullanılmış? Başka bir kalıp kullanılsaymış diye Araplar böyle kullanmış. Dedik ya normal kuralımız bu ama kurala aykırı şeyler de Araplardan işitilmiş. O kurala aykırı olanlar da bileceğiz ama onlar umumi değil yani çok nadir diyebileceğimiz örnekler. Fark anlaşıldı mı arada? birincisini anladım inşallah o ikincisini şu şekilde hocam hani şu şekilde olsa da olur mu mesela onu falâleşinde oynakabtum demiştik aynı manayı neden demiştik ya akabe akabtum mu demiş o zaman yok karşılıklı cezalandırma var. önce onlar bize vurmuşlar akabinde biz onlara vuracağız ama akabe olmuş olsa mesela direkt biz yapacağız yani onlardan henüz bir şey bir şey gelmemişken bizim yapmış olmamız lazım ayet onu anlatmıyor. Ayet iki, Kur'an-ı Kerim'de iki farklı kullanan, bir ehtida kelimesiyle, bir muhakabe köküyle, biri bize bir şey yaptığında ona karşılık vermeyi anlatıyor. Hani bize yaptığı kadarında bizim ona yapmamızı bizden istiyor. Başım. Tamam? İnşallah. Başka? Bir şey mi? Yani hem faul fiil olacak, hem de aynı fiil olacak. Bakayım, örnek var mı? Hem faul fiil hem aynı fiil. Ben bilmiyorum, Allah-u Alim. Yani sorunun cevabını bilmiyorum. Ola da bilir, olmaya da bilir. Allah-u -al. Başka? Buyurun. Faa yani faa alev alında demiş bu teksir <gülüyor> içinde gelir <gülüyor> yani daha da'afe, malı çoğaltın. Bu sanki da'afe, kendisi sanki çoğaltmak mu aslında? Aslında şöyle, mesela normalde onun aslı e, da'afe, da'afe. <gülüyor> Asıl itibariyle bu manayı ifade etmez. Zayıfladı anlamına gelmesi lazım. Öyle değil mi? Yani da'ufe normalde zayıf olduğu anlamına gelmesi lazım. Da'if yani diyoruz misal. Fakat burada da'afe yani kelimeye bir tane arttırma yaptırarak onun fazlalık anlamına kullanmış. Aslı itibariyle o anlama gelmiyor yani. yani kelime mücerred usulü itibariyle tam zıddı anlamda normalde kullanılıyor. Bu kalıba sokularak, bu sıvaya sokularak ya da da'afe sigasına sokularak bu mana ifade ediliyor. Elde ediliyor yani. Başka örnek var mı? Örnek, başka örnek. Yok. Zaten mudaafa kelime itibariyle o kalıba sokulduktan sonra artık öyle biliniyor yani. Daafa olduktan sonra zaten fazlalık anlamına geliyor. Başka bir örnek bilmiyorum. Allahu alim. Başka? Tamam. Ahir davana elhamdülillahirrahmanirrahim.